Şimdi eskiden biliyorsunuz çölelik vardır. Çöle sistemi vardır. Şu anda yoktur çöle. Sistemi yer üzerinde kalktı. Çöle nasıl sistem olur? Aslında İslamiyet'te çölelik İslamiyet'ten önce varıydır. Bütün medeniyette vardır bu. Bütün e, diyanette, bütün e, insaniyette bu çölelik meselesi varıydır. Cüclü insan, zayıf insanı çöle yapardı. İslamiyet geldi, Arap ülkesinde de bu var Ondan sonra bir taneni çöle aldı, esir etti onu, çölesi olur. Ondan sonra pazardan malzeme gibi, mal gibi satar, alır, verir onu. O da karşı çıkamaz. Kaçamaz da bir yere çünkü sistem her çeşit bu çölelik sistemini ka kabul etmiş. Nasıl gücünde bir denen çimliksiz bir yere gidemez. Her şey ortaya çıkar. Hangi kontrole gelse yakalanır sınırlardan çıkamaz. O zamanları köle urfan hiçbir şey yapamazdı. Şahra'ya geçse bir taneyi kadar sözün kimsin sen hemen köle alır onu. Yani sistem böyle kurulmuştu. Nedir? Bu zulümdür tabi. Ama İslamiyet geldiğinde bu kölelik sistemini kaldırmadı. Neden kaldırmadı? Sebepleri var. Ama ne yaptı? Çöleri kaldırmaya teşvik etti. En büyük kaldırmama sebebi nedir? Bu çöl'e İslam dedi. Çölelik sadece savaş alanında olur. Yani eskiden çıkardılar. Mesela sen çarvanda gidiyorsun. Hırsızlar saldırırlar çarvana. Oradaki erçekleri esir alanı götürüp köle dileye satardılar. E bu zulümdür. İslamiyet bunları kabul etmedi. Bunlar hepsini kaldırdı. Sadece köleliği nerede koydu? Savaş alanında. Bu deneden Bu cahitlere İnsanlara ne olsun? Teşvik olsun. Cihada. Şimdi insanoğlu dedik kalbi inan etsin. Maddidir. Her şeyi sever. Yani acil ne alsın? E karşılığını alsın. E şimdi İslam teşvik ediyor dünyada. Ganimet, çöle, cariye. Bunlar nedir? Teşvik eder cihada. Bunların hepsi var. İslamiyet ne yaptı bunları? Törpüledi. Nasıl çok evlilik vardır İslamiyet'ten önce? Sayısız evleniyordu. Adam babasının karesiyle evleniyordu. Yani babası öldükten sonra kendi babasının karısıyla evleniyordu. İslamiyet bunları ne yaptı? Hepsini yasakladı. Sınırı da kaldırdı. Ne dedi? Evlenirsen dört tane evlenebilirsin. Ondan sonra sabretti. Evlenemez. Sistemi koydu. Bu dördü de evlenirsen dedi her çeşit şey Şart koydu. Ağır şartlar koydu. Tam adalet. Tam adalet yapacaksın. Tam adalet tabi günde çok zordur. Erkek adam yapar tabi ama yapması lazım. Eğer tam adalet yapamadın, birbirine biraz fazla verdin, biraz eksik ettin, senin için haram olur. Sorgu altına çekilirsin. İslamiyet rahmet dini olduğu için her şeye ayar vermiştir. Bu kölelik meselesine de ayar vermiştir. Ne yapmıştır? Köleliği sadece savaş alanında bir mücafaettir. Kime? Mücahitlere. Alacaksın köleyi, o senin köleni alır. Ama burada da bitmemiş. Köleni aldıktan sonra İslamiyet ne yapmış? Köleyi azat etmeye teşvik etmiş. Yani sana köleyi veriyor. O fırsatı veriyor köleyi alarsın. Ondan sonra sana bir ecir Dur, O köleyi azat et. Sana bu kadar ecir var. Şimdi bu azat etmenin faydası nedir? Faydası köleyi azat edilene nedir? Birçok ecir var. Bak. Salih amelden bir şübedir. Hem de çok ecru var. İkinci o köleyi teşvik edersin İslamiyet'e. Bu da bir nimettir. İslam her toplumsal bir din olduğu için toplumu her zaman uygun ve e, güzel bir sistemde çalışmaya çaba gösteriyor. Ama maalesef İslam devleti çöktükten sonra çöleli kalmadı. Nasıl çölal olur? Çölle sadece savaş olur. Savaş olması için, yani cihad olması için, cihad olması için ne lazım? Devlet lazım. Çünkü cihad, da'va dedikleri asıl olan cihad dedik geçen derste, cihad İslam'ı yayma cihadıdır. Çölalık tonda olur. Ve devlet olmadıktan sonra cihad olmaz. Bu cihadlar olmaz. Cihad difa' var dedik. Ama cihad ve devle yoktur. Ee, Dava yoktur. O asıl odur. Bugün de kölelik sistemi dünyada kaldırılmış. Dünyanın gücü, eskiden en güç, süper gücü dünyada neydir? Musulmanlar iyidir. Diğer devletler hepsi Müslümanların ağzına bakıyordu. Ta Osmanlı devleti, bırak Avvami Abbasi. Olar zaten süper gücüydüler. Osmanlı zamanında da bütün Avrupa, bütün e zaten Amerika'yı okuyordur o zaman. Var ise de Osmanlı'nın son döneminde çıktı zayıf bir devletidir. Bütün Avrupa Osmanlı'nın ağzına bakardı. Kuyruğu sıkışsaydı Avrupa'nın gelirdiler Osmanlı partişinden bir alırlar. alırdılar. Mektup onuyla onu da güclenirdiler. E, kaçıncı Abdülmecidi'dir gitti Fransa'ya ilk sultan. Taadir neden e, bu e, şeye kadar e, halı düzler ayağının altına. Öyle bir süper gücüydür. Bu ne demektir? Ezzettir. Bu neyle ne olur? Cihatla ne olur? İşte bu düştükten sonra cihat kalmadı. Ne oldu? Süper güç kimin eline geçti? Din düşmanların, gayri Müslümlerin eline geçti. Yahudi Hristiyanların ellerine geçti. Ne yaptılar bu otorite? Şeyi kaldırdı, kölelik sistemini kaldırdı yeryüzünden. Şu anda istesen de köle alarsın, alamazsın. İnsan hakları var, bilmem ne var, bir sürü iş çıkar. Ama kendileri başka detaylı yerlerden, insanları köle değil, köleden daha alçak yapıyorlar. En azından köle, sahi, efendisinin yanında, İslam'da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, aynen yedigi yemaktan vereceksin, girdiği elbiseden girdiğeceksin köleye. Çünkü o senin kardeşin oluyor. Bak adaleti nasıl saklamış. Azat etmesine teşvik edeceksin. İslamiyet ne kadar adaletlidir? Ama bugündeki tağuti sistemde nedir? İnsanları resmen köleleştirirler. Gelip ülkelere sümürgen alıyorlar. Kendi paranı sana damla damla veriyorlar. Zilletten. Bugün de e, gayri e, e, Müslümlerin haricinde Müslüman ülkelerin halları bellidir. Evet. İşte bu çöl azat etmek imanın bir şübesindendir. E şimdi bizim çölemiz yoktur. Bunu canlandırabilir miyiz? Bunu canlandıramayız. Ama bunu inanarak canlandırırız. Bizim bunu anlatarak canlandırır, Eclini kazanırız. Bak şimdi biz anlatıyoruz. Bunun necri var. Bunu anlatacağız. Bu İslam'ın güzelliğidir. Bu güzelliği insanlara anlattığımızca ne olur? Biz bunun eclini kazanırız. Ve bu da çölelik azar edemiyoruz. Bunun yanında ne ederiz? E fakire yardım etmek vesaire. Bunlar da nedir? Bu şöbedendir aynı. Evet. Bu da çölelik azeti. 31. İşlediği suçlar için kefaret ödemek. Evet. Suç İslamiyet'te nedir? Masiyettir. Allah'ın sınırı açmaktır. Allah Teala diyor bu yasaktır. Bu çizgiyi geçmeyeceksin sen geçiyorsun. Bunun ne var karşında? Çaffarası var. Bunun çaffarası bile ibadettir. Ya ne kadar bir zengin ve güzel bir dindir. Yani sen şimdi yemin ediyorsun. Ha? Yeminini bozdun. Bunun çaffarası var. Bunun çaffarasını yapman nedir? Ha? İtaattir. Niye yaptın kefalesini? Çünkü Allah'tan korkuyorsun. Nedir bir ceza verdi sana? On tane miskini doydur bulmasan mesela elbise girdir bulmasan üç gün oruç olur. Sen bunları yaptın. Niye yaptın? Çünkü Allah'tan korkuyorsun. Allah demiş bunları yaptığında ne oluyor? İtaat oluyor. Salih amel oluyor. Bak ceza bile salih amele dönüşüyor. Neyle dönüşüyor? İmanla dönüşür. Bütün cezalar öyledir İslamiyet'te. Bir tane zine yaptı diyelim, bir ced. Bunun cezası nedir? İslam devletinde 80 tane kırbat vurulacağını. Bu gönül rızalığıyla gitti, o kırbacın aziyetine dayandı, bayıldı, işkence gibi aziyet çekti. Bunu gönül rızalığıyla yapsa o onun için ecir olur. O bütün günahları dökülür orada. Ne olur? Tertemiz gider. Hatta alimler diyorlar ki bir tane zine yaptı. Bu sefer şey değil e, becer değil. Evli bir insan zine yapsa. ister kadın ister erkek. İslam'da bunun cezası nedir? Rejimdir. Rejim nedir? Taşlayarak bu adam ölecektir. Hiç kimse acımasın. Bak Allah Teala diyor acımayın. Allah'ın sınırlarında acımayın. Hatta ayette ne diyor? Rejim ederken cetir müminler onu görsüler ibret olsun bir kısım görse yeter her çeşit birbirini anlatır bir devlette şimdi Türkiye'de 7 tane taşlasalar zina'dan evli adam zina'dan 7 tane taşlansa 70 tane zinaya yapa, cesaret eder mi yapsın yapmaz 7 tane hırsızın elini kesseler 70 tane rahat uyur Türkiye Cumhuriyeti'nde bu nedir Şer'i adalettir bu. İlahi adalettir bu. Buna biz acımamamız lazım. Ama o hırsızın eli kesildi. O insan taşlayarak öldü. O gerçek tövbe etmişse o Allah'ın yanına tertemiz gider. O ölüm onun için ahiretini kurtarır. Yani bu dünyadan çıkıyor. Nereye çıkıyor? Mümin diye çıkıyor. Ama Allahu u Teala'nın yanına zineyle gitse tövbe etmese ne olur? Büyük günah işlemiş. Bir de neden kaçmış? Allah'ın sınırını aşmış cezasından kaçmış. O işi kalmış Allah-u Teala'ya. Ceza bile kesilse bir hırsızın eli kesildi buna rıza gösterdi. Ha? Eli çesildi. Ondan sonra tövbe etti. O el kesme onun için keffarettir. Bundan sonra onu Allah-u Teala hidayet yolunu ölene kadar nesip eder. İşte bu cezaları ödemek nedir? Nedir? İmanlandır. İmanlandır. İmanın bir şöhbesidir. Yani bize ceza uygulanırken bu bir askerlik değil. Cezayı şeyden e, zorla yapacaksın. Yani bir yerde sana bir ceza verdiler zordan e, vermişler sana yapacaksın. Bugün de mesela devlet seni tuttu bir cürüm işlediğinden attı seni mahpushanaya. Yani bir vergi verdiler sana bunu istemeyerek veriyorsun ama Allah'ın dininde öyle değil isteyerek verdiğinden ona inanarak yapacaksın o zaman ne olur? senin için bu imanın bir şöbelerine döner salih amel olur ne kadar büyük bir dinimiz azim bir dinimiz var bu da nimettir işte iman arkadaşlar o kadar önemli meseledir biz iman ettik Allah'a bitmiyor işte bunları hepsini fıkh etmemiz lazım bu imanın şübelerini niye biz üzerinde duruyoruz dört derstir? Belki beş altı derse sürecek bu. Çünkü bu imanın şübelerini biz bildikçe amelini yaparız. Ama bilmedikçe sadece iman ettiğimize birçok Müslüman var bir günde düz vatandaş. Türkiye'de iman ettim diyor. Ama imanın şübeleri nedir bilmiyorum. Bileceğiz ki işleyelim, amel edelim. İnsanın ilmi arttıkça Allah -u Teala ya yakındır. Yakın düşer. Onun için Allah Teala ne diyor? İnne ma yahşallahu min ibadihi al-ulema. İnne ma yahşallahu min ibadihi al Allah Teala kimin Allah Teala'dan kim hakkıyla korkar? Alimler. Niye alimler Allah Teala'dan hakkıyla korkuyorlar? Çünkü ilimleri zırvededir. Allahu Teala'yı hakkıyla tanıyorlar, iman hakkıyla biliyorlar Allah Teala'ya yakın düşürler. Evet. 32. Anlaşmalara bağlı kalmak. Anlaşma nedir? Söz. Bir söz veriyorsun. Yani bizim adet örgüten ediyor erkek adam sözünde durar. Ne demektir bu? Tabii bu dinden alınmış. Müslüman adam sözünde durar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İnnemel muslimûne ala şurûdîn Müslümanlar diyor şertler üzerine olurlar. Şart nedir? Ben seninle anlaştım. Neye anlaştım? Sen bunu getir bana, ben bunu vereyim sana. Bu nedir? Aramızda bir şart oldu. Ben buna sadık kalmam lazım. Zamanında, mekanında geldi, sözümde durmam lazım. Bu her şeyde geçerlidir. Bu bir akıd yaptın, aranızda bir anlaşma yaptın. Buna sadık kalmak nedir? İmanlandır. Eğdi ben niye sadık kalıyorum? Çünkü Allah bunu emretmiş. Allah sadık insanları sever. Sadık kalalım sözümde bu bir ibadettir. Allah'a yakın düşerim bununla. Allahu Teala sadık insanları sever. Ne diyor hadiste? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "La yazalü'l mü'minu yetaharrasu's sidka hatta yuktaba 'inda'llahi sidka." Bir mümin insan, bir Müslüman ne yapar? Sıdkı araştırır. Sadık olmayı araştırır. Ne araştırır? Nerede? Ne sıdıktır onu söyler. Ne sıdıktır o ameli yapar. Hatta böyle araştır, araştır, dikkat eder. Aman bu yalan olmasın, yalana benzer olmasın, bundan uzak durum. Bu gerçek olsun, gerçek pay olsun, ben filana böyle dedim, beni yanlış anlamasın. Gerçekten kastediyorum. Tevriyeden bile kaçar. Tevriye nedir? Sağ gösterip sol vurma var ya, o zarurette kullanılır. Düşmanla kullanılır. Yok Müslümanlardan? E şimdi hatta Allah yanında böyle yapa yapa Allah yanında sıddıklarla yazılır. Sıddıkla yazılmak ne demektir arkadaşlar? Biliyor musunuz? Sıddıkların imamı kimdir? Hı -hı. Abu Bakir. Abu Bakir cennette nerededir? Firdevsü alede Resulullah'ın yanında. Oncuzudur. E sen de gideceksin sıddıklar yanına. Onun için sadık olmak anlaşmada imanı bir çiubesindendir her akıd yaptın. Mesela evi çıraledin sahibinden. Ben sana her ay başı maaş vereceğim, şey vereceğim, çıralı vereceğim. Olmaz. Sen ayın başı geldi mazeretin hariç, gerçek mazeret hariç, her ay aksatma. Üç gün dört gün ne aksatacak çardır desen ne olur? Sen ahde vafa yok, anlaşmaya sadakat yoktur. Ne kupartsam kardır, bir şeytani bir matottur. Onun için insan, musulman, bak karşında şer değil musulman olsun ha. Karşı tarafa söz verdin, şer değil musulman olsun. Gayri muslim olsa bile nedir? Sadık olmamız lazım. Sadık olmamız lazım. Hatta sadık olmak şer değil insanlarla, hayvandan bile sadık olmamız lazım. Yalan söylemememiz lazım. Onun için... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Enes'in annesini Enes çocuktur. Enes ibni Malik annesidir ya Enes gel buraya sana bir kaç tane hurma vereyim. Resulullah dür verecek misin ona hurma görmüyorum. Dür ben öyle dedim gelsin de. Bu yalan sayılır mı ya Resulullah? Evet yalancıktır bu diyor. Yalana götürür seni. Yalanın başlangıcıdır. Sadık olacaksın. İşte o ravi gider Basra'da bir tane hadisçi, büyük bir hadisçinin yanına giriyor. Ravidir. Zincirde önemli yeri var. Nerede? diğerler burada. Gider bakar hayvanına şey yapıyor. Ee, Örneğin yem verir. Torba gibi şeyde hayvanın. Bakar içi boş. Diğer içi boştur. Sen nasıl hayvana böyle diyorsun? E ediyorum gelsin. E tamam diyor. Eyvallah. Çekir gider. Diğer bu hayvana şey yapıyorsa bundan hadis alınmaz e ne kadar sıdık işte budur asıl musulman hayvanla da olsa bile çafirden de olsa bile musulmanla zaten olması lazım hiçbir zaman sözünde durmazlık yapmaz evet sadık olmak lazım ahde vafa göstermek lazım anlaşmayı bozmamak lazım yeri zamanında mekanında uymak lazım evet 33 Allah'ın nimetlerini saymak ve bunların şükrünü eda etmek. Allahu Ekber. Yani nimete bak. Sen bir şey yapma. Sabaha kadar biz ne kadar çene yapıyoruz? Bak sabahtan evden çıkmışız. Ne yapıyoruz? Her şeyi konuşuyoruz. Her şeyi konuşuyoruz. Ama Oturmuşsun sen yerinde ne yapıyorsun? Bakıyorsun böyle Allah'ın nimetlerine. İşte bak biz burada oturmuşuz. Allah bir nimet vermiş bize. Kombi yanıyor burası sıcak. Ne diyoruz? Bu nimettir. Fazla sıcak oldu. Şükretmemiz lazım. Dışarı nedir? Savuktur. Bu nedir? Bir nimettir bu. Su içiyoruz. Ne güzel tatlı sudur. Suzuz kalsak denizin ortasında bile su içebilir misin? Bir bardak su için dünyanı satarsın susadın. İşte bu nimettir. Bunları düşünsen, şükretsen haline, ada etsen bu nedir? Bu i̇manın bu imanın bir şübesidir. Üç vakit yemek yiyoruz. Bu yemeğe biraz tefekkür edecek. Nasıl geldi önümüze? Bu, bu nimetlere baksak وَاِنْ تَعِدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ <الْأَتحصَهَة> Allah'ın nimetlerini saysanız üzerinizde sayamazsınız. Yani numere yetmez. Eskiden Türk lirası o kadar numaralıdır, hesap mekânelerini değiştirdiler, gitler böyle üç kanele getirdiler. Numara yetmiyor. Allah'ın şeyinde nimetleri hiçbir nümereler trilyonlar yetmez. Üzerimizde, üzerimizde çoktur, çok çok tür nimetler. Her neye baksak nimettir. Bu temiz hava alıyoruz nimettir. İşte ben hasta alamıyorum bunu. Senin sağlığın var nimettir. E bunları tefekkür etsen ay yere, göce kendi bedeni, bedenimize baksak nasıl bu organlar çalışıyor bu nimettir. Bunun da karşılığını ne yapacaksın? Şükredeceksin. Şükür neyle olur? Ya Rabbi şükür olsun. Yani de daha biraz e, kafan çalışkan olur. Ne diyersin? Ya Rabbi yüz bin çare sana şükür olsun. Şükür bu değil. Bu şükrün cüzüdür. Asıl şükür neyle olur? Kalple, dille, emelle. İmana bağlıdır şükür. Şükür emeldir. Emel neyle olur? Kalple, dille. Sen en kolayını almışsın. Diliden yapıyorsun şükür. Ama yüz de çarpıyorsun. diyorsun buradan kurtarırsın. Hayır. Şükrü kalbinde önce yaşayacaksın. Sonra diline dökeceksin. Sonra fieline. Şükür ne fiil gerekir? Ne kalpte ne gerekir şükür? İmanın artmasını gerektirir. İmanın artar. İman artsa ne yapar? Diline uğrar seni. Dilinde şükredersin. Fiile nasıl edersin? Bu sefer hakkıyla Allahu u Teala'nın amellerini iddia edersin. Allah-u ne vacibat vermiş, ne ferzler, ne sünnetler vermiş, hakkıyla ne yaparsın? İda edersin. İşte bu şükürdür. Hakiki müminin şükrü kalpten, dilden, amelden olur. Yok otur kahvanın köşesinde yüz bin kere şükür olsun olmaz bu kısa yoldan olmaz bunu bana yürütebilirsin karşısın karşısındaki insana yürütebilirsin ama ki tenemelek var dijital miskali zerre yazıyor oların yanında geçmez mevcudu yazarlar rüya yoktur rüya yapamasın onlara. Ne var ise onu yazarlar. Evet. Bu da nedir? Nimetlerin nimetleri sayıp şükretmek lazım. Aslında bu her zaman aklımızda olması lazım. Ama şeytan bırakmaz biz baş düşmanımız. İstemiyor şeytan biz emel, ecil kazanalım. Çünkü kazansak ne oluyor? Derecemiz artıyor. O sür her zaman derecemiz düşürür olsun. Yani şeytan böyle uğraşır ki bir den el üzeri diğer bu cennetliktir. Şeytan biliyor bu adam imanı öyle kuvvetlidir ben bunu işlemeyeceğim. Cennetli bıktır. Bırakır mı onu bırakılmaz. Biliyor umidin kesmiş. Bu insanı işleyemez. Zırhlıdır. Çeser umidin kesmez. Ne yapar? Diğer cennette bunu en düşük ceviyeye koysam bile çardır varmış. O kadar sinsi bir kurnaz düşmanımız var. Ondan dolayı ne yapacağız arkadaşlar? Her zaman bu ibadetleri yaşamamız lazım. Yaşayalım ki Allah subhanahu teala bizim imanımız artsın. İmanımız üzerinde de sabah kılıp böyle ruhumuzu teslim edelim. Evet. 34. 34. Dili gereksiz konuşmalardan korumak. Allahu akbar. Hakikaten bu, bugün bizim toplumumuzun en büyük hastalığıdır. Hastalık olsa ne olur? İman ne oluyor? Eksiliyor. Bize ne lazım? İmanın şübesi lazım. İman artsın. Yani nedir gereksiz olarak? Yani seni ilgilendirmeyen bir meseleyle sen konuşmayacaksın. Gereksiz yere konuşma. Her şeyde konuşma. Çünkü ayette ne diyor? Bir lafız çıktı ağzından kim yazıyor? Melek var. Yazıyor. Rakip var üzerinde sen. Ne yapıyor o rakib? Tezcil ediyor. Yazıyor. Neyi yazıyor? Ağzından. Her çıksa her yazıyor, şer çıksa şer yahu. E zaten her konuşmak bu cereklidir. Ha? Ben şer konu konuşmuyorum ama gereksiz konuşuyorum. Buna da dikkat etmemiz lazım. Neden? Çünkü bugün de cereksiz konuşmak, bir konuştun, içi de babala girersin. Mecburi. Çünkü cereksiz konuşsun, iyi konuşmanın yerini dolduruyor. Bir şey çaltın yerine bir şey geliyor. Bir şey bıraktın o iyi şeyi ne yapar? Dışarı atar. Ondan dolayı biz konuştuk, faydalı konuşuruz. Yoksa konuşmadık faydalı konuşmaz. Burada da Resulullah'ın hancı hadisidir o. Min husni islamil mar'i terki ma la ya'ni Nasıl Müslümanın Musulmanın? Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanlığın güzelliğindendir kendisini ilgilendirmeyen meseleleri tercih edecek. Müslümanlığın en güzelliğindendir bu. Beni ilgilendirmiyor, ben konuşmayacağım bu mesele. Gereksiz yere konuşmamak bu bir ibadettir. Onun için fukradır, gıybettir, nemimedir, bunlar hepsi ne yapar? İmanı azaltır. İmanı zedeler. Bize ne lazım? İmanı cilalayıp mükemmel edip sağlam edip imanımız artsın. Bu da neyle olur? Salih emellerden olur. Cereksiz konuşmak nedir? Salih emel değil. Salih emelere gitmiyor. Tersine gidiyor. Onun için biz ne konuştuğumuzu bilelim. Saatlerce oturuyoruz ne yapıyoruz? Budu budu. Yen yani onun gıybatı, yen yani öyle Yen yani ribat da yapmıyorsak boş konuşuyoruz. Ya bir faydalı şey konuşalım Hem dinimize Hem dünyamıza faydalı olsun Din konuşmıyorsak gelin Bakın arkadaşlar ticaret konuşalım Faydalı bize faydalı olsun E filan adam nasıl böyle Zengin oldu adamı hasaret yapmayalım Nasıl böyle zengin oldu Nasıl yolları şey yaptı Bunu araştırma yapıp biz de o yolları Halal para kazanmak için düşünsek İbadete döndürürüz Niye bize oturak adamın malıyla, o adam gayr-müslim'de olsa? Biz, ama şeytan gelir bizim zamanımızı bulardan doldurur. Biz her şeyi kendi lehimize çevirebiliriz. Ne zaman? Aklımız doğru yerde çalıştırsa. İşte bu da nedir? Dili mukayet etmek lazım. Muhafaza etmek lazım. Neden? Boş laflardan. Boş laf konuşmayacaksın. Çünkü rakip var üzerimize. مَا <mâ> يَلْفُظُ <yelfudu min kavlin> Bir kavul, ağzından çıkmaz hatta senin üzerine ne olacak? Rakip olacaktır. Burada, orada otur. Rakip olacak üzerine. Rakip nedir? Melekdir işte. Salih amelleri sağdaki melek yazıyor. Talih, kötü amelleri soldaki yazıyor. Evet burada da böyle dilimize muhafaza edecek. Çünkü bu dil var ya, bu dil insanı nereye götürür? Cehenneme götüren bu dildir. Bu dil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bu dil insanı cehenneme götürür. Muaz ibn Cebel, ya Resulullah bu dil, ثَكَنَتْكَ اُمُّكَ يَا مُعَقْضٍ Anan seni, nasıl diyor Türkçe'si, anan seni doğurmasaydı öyle bir şey, ya Muaz. Sen bilmiyorsun ki, çok insan cehenneme yüzlü kuylu gitmiş bu dilin yüzünden. Bu et parçası, Resulullah dilini de tutuyor kendi eliyle. Dil çok önemlidir. Dili tuttun, onun için Resulullah diyor, kim daha arasında arasındakini temin etse, çı arasında arasındakini haramdan kurusa, ben ona cenneti görüntü ederim. Cidda arasındaki ne var? Dil var. Eskiler atalar derdiler, dilde çemik yoktur, esnektir. Cider. Ne yapacaksın bunu kontrol altına alacaksın. Dil şeytanın menzemesidir. Çok önemlidir dil arkadaşlar. Dil üzerine alimler kitaplar telif etmişler. Bu muaz hadisini o kadar şerh etmişler alimler bil ne kadar tehlikelidir. İhtihazet i̇şte Ayşe biliyorsunuz Resulullah'ın yanında oturmuş Safiye anamız Hazret Ömer'in kızı biraz kısa boyluymuş. Bunlar nedirler? Türcene derler dün günü dünür. dünür. Yok. Cün eee Cisse Hanım'ın da Hanımı çiğtene, Resulullah'ın ki hanımı ya. Ne diyor? Diyor ya Resulallah cideninden sonra ne kadar e, boy kıssadır? Resulullah ne diyor? diyor Şimdi onu bir, laf, bir lafız ettim böyle. Denize tükürsen denizi boyar. Bir şey demedi. Yani biliyorsun kadın kadından kıskanır. Ne diyorlar çiğtene? Gelin işte gelin. Bir şey demez olurdu. Yahu ne geleni mübarek ya. ya. Çıha, çı, çı, bir, bir insanın çıhanı Türkçe ne diyenler? Kisi bir kumasıdır. Kuma. Ha? <gülüyor> Mübarekler. Siz, tamam bildik siz evlenmek, bilmiyorsunuz. Acemi kaldınız bu konuda ama insan terimleri de unutmasın. Şimdi bu normaldir. Kadın söyler bunu. Bundan basit bir şey yoktur. Bunun daha kötüsü var şimdi. Belki elinden bıçak alır bir kuma kuma karşı. Ama bu Bak öyle basit bir şey söylemiş ki Resulullah diyor tükürsen bir denizi boyar. Dikkat etmemiz lazım. Bu dil Resulullah dediği gibi yen cehenneme götürür bizi yen yani cennete. Evet. 35. Emanetler ve onları ehline vermenin vacipliği. Evet. Yani emanet nedir? Dedik. Emanet nedir? Bir tene sene bir şeyi emanet verdi. Yen yani bir lafı sene emanet dedi. Buna ne yapacaksın? Buna kendi malın gibi bakacaksın. O bu, bu nedir bu emanete riayettir. Nedir riayet? Ben dedim sana al kardeşim bu senin yanında dursun. Sen bunu ne yapacaksın? Bu madem emanettir. Ben bunu en sağlam yere koyacağım. Ne hırsız çalabilsin, ne çocuklar kırabilsin. Çünkü bu amanettir. Bunu insan verdi bana, ben kendi malımdan daha iyi bakacağımına. Kendi malımı kırılsa, çocukların bunu kırsa kendi malımdır. Oldu bu kendi hatamdır ben çekerim. Ama amanet ise böyle bakmayasakız. Yani Türkçe ne diyorlar el bebek gül gibi bakacaksın. Öyle mukayet olacaksın buna. Bu amanete riayettir. Amanet her şeyde olabilir. Bir sene bir laf amanet etti. Ya bir, bir sır söyledi sen. Dedi bu sırra riayet et kimseye deme. Sen onu detaylı yollardan söylesen bu amanete hıyanettir. Amaneti hakkıyla ida etmek lazım. Eydi bu Müslüman için geçerlidir hayır. Müslüman ve gayri muslim için. Kimsene bir çavur gelse sana bir amanatı verse o riayet edeceksin? Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sadıkul Emin olduğu için Mekke'de nübüvvetten önce nübüvvetten sonra Resulullah'a amanatlarını verdiler. Hicret ederken biliyorsunuz Hazret Ali bıraktı dedi amanatları iade ele benden sonra. Her şeyi ehline teslimini. Kime kimdir olar? Ehel kimdir burada? Resulullah çime teslim ediyor? O insanlara teslim ediyor, o insanlar Resulullah'ı öldürmesine çalışıyorlar. O insanlar Resulullah'ı kendi şehrinden çıkartıyorlar. İşte amanete riayet budur. Bunu amanete riayet etsen, gözün gibi baksan, riayet etsen, o amaneti ida et, kullansan, zamanı gelse, o kullanması seni kurtarıyorsa kullanmasan, bu nedir? Emanete riayettir. Hatta selef alimlerinden bazı alimler ha öyle şey hayatlarında canlı olarak adam sana para vermiş. Mesela 100 lira vermiş. O 100 lirayı alıyorsun, sarıyorsun bir yere koyuyorsun. Şimdi senin de bir yerden 100 liran celeceğin var. Oradan da bir tane 100 lira e, senin ihtiyacın oldu. adamla yapıp bunu kullanmıyor bile. 5 dakika sonra 100 liram gelecek ama bu 100 lira şu anda ben vermem lazım. Adamın parasını kullanmıyor. Çünkü dürbe amanattır. Ha verebilirsin evet verebilirsin. Ama amanete, riayete o kadar hassaslık göstermiş. Yani aynen parayı aldığını da aynen veriyor. Yani demiyor, tamam bu 100 lira bendedir, bu 100 lirayı ben hazırlardım. Sonra ben bu 100 lirayı istedik, zaman veririm. Hayır diyor, aynen çağıdı 100 lira çağıdını bana verdi, aynen amanete riayet, aynen çağıdı döndürüyor. Bu nedir? Riayetin zirvatidir. Bu olması lazım. Evet, böyle olması lazım. İşte bunu böyle inanarak yapsan, Allah'ın emridir diye yapsan ne olur? Sen imanın bir şöhbesini işledin, İmanın arttı. Bunlar hepsi imandır. Bu 77 mesele şübe sayıyoruz şimdi. Hepsi günlük hayatımızda bir mümine lazım. Aslında iman derslerini bıraksak sadece bunlar üzerine yetişsek her birimiz bir sahabeci gibi oluruz. Allah'ın izniyle. Sahabe nereden geldi? İşte bunlar 77 tane, 70 tane, 80 tane canlı olarak uyguladı. Ne oldu imanı? Sahabe imanı oldu. Bizim neyimiz eksik turalardan? Hiçbir şeyimiz eksik değil. Olan insan biz de insan. Olanın bir şeyleri var fazla bizden. Resulullah'ı görürler biz göremeyiz. O şans bitti artık. cerisi hiçbir şey yoktur. Ne kadar ibadet, ne kadar samimiyet, ne kadar ihlas o kadar imanın artar. İhsan derecesine hiç. Delil nedir? Bir tane dersen ezbere konuşursun hoca. Nasıl bir tane sahabı olur? Olur Thlte min alawelin ve thlte min alahein. Ayetler Üçte bir. Önceden üçte bir sonradan. Olur biz de sahabacı oluruz. Ama neyle? Sahabenin amelini yapmamız lazım. Evet. 36. Adam öldürmenin ve cinayet işlemenin haramlığı. Haramlığı. Aslında değil haramlığı. Haramlığına inan iman etmek. Ha? Öyle değil mi? Tehrim. Haramlılığı. Yani kim ne haram? Yani sen bir mumin inanacak. Cinayet. Ve nefis katli nedir? Haramdır. Ondan dolayı ben bunu yapmıyorum. Bu ne olur? İmanın artır. E şimdi kimse yapmaz bunu yani, aklı selim insan. Yapanlar da bunlar nediler? Anormal insanlardır, hastadılar. Bugün de katil insan hastadır, psikoloji olarak. Yoksa insan katil etmez. Şimdi, ama bu değil, kimse katil ediyor. Bugün bir de birçok düz Müslüman var, katil etmiyor. Ama inanacaksın bu meseleye. İnanacaksın Baharandır. katil etmesen de. İnanacaksın. Başka birine katledene kızacaksın. Sevmeyeceksin. Nefret edeceksin. Bu katildir. Allah'ın sınırını açmış. İçinde o cizleyecek. O zaman hakikim olmuşsun. Çünkü niye nedir katil? Allah'ın sınırıdır. Allahu Teala bunu haram kılmış. Çizgi çekilmiş burada. Sen bu sınırı aşıyorsun. Katilin nefis nedir? Bir nefesi. Boş yere öldürsen, ayette geçtiği gibi, ke'enneme Ka katelennâse cemiyah. Sanki bütün insanı öldürdün. Ve men ahya kim de bir nefsi kurtardı? ke'enneme ahyennâse cemiyah. İslamiyet ne kadar insana değer vermiş? Değer vermiş. İnanacaksın. Cinayet nedir? Katil ve katilayakun meseleler. İnsanları korkutmal. Ha? Yaralamak. Bunların hepsi nedir? haddaş aşmaktır. İnanacaksın kimseye aziyet vermek haramdır. Aziyetin en üstün derecesi nedir? Katletmektir. Öldürmektir. O nefsi yok ediyorsun. O nefsi Allah vermiş sadece Allah yok eder. Sen ne yapıyorsun? Sen karar veriyorsun. Tabi kaderde yazılmışsa o nefis bu saat ölecek, senin elinden ölecek. O ayrı mesele. Ama adam adam ne diyor burada ben katlettim bu kaderde de yazılmış benim niye kabahat bende bulursunuz hayır Allah Teala dünyayı yaratmadan önce o adamın kaderini bilmiş sene her ve şer yolu seçme hakkı vermiş sen bu şer yolu seçeceksin bu adamı da öldüreceksin ona göre kaderde bu adamın bu saatte yazmış neyini acelin ondan dolayı arkadaşlar katil meselesi en çirkin meseledir. Beni İsrail bu konuda Yahudiler, Beni İsrail bu konuda neydiler? Çok aşırıya gidiyordular. İşte Allah Teala ne diyor ayette? Beni İsrail için endi ayette. Beni İsrail öyle katilde ifrat ediyorlar ki Allah katilden ceza veriyorlar. Bir cezalar neydir? Bilir misiniz? Öktü le enfusukum hayrun lekum Ayette geçiyor. Ne yaptılar? icle taptıktan sonra dedi kalksın her çeşit bir yanındakini öldürsün. Bu cezadır dedi. Ölen kurtarıp cennete gider. Yaptılar mı? Allah'ın emrine uymadılar. Ondan sonra ne yaptılar? Kalktılar peygamberleri öldürdüler. Meşhurdular ben İsrail peygamberleri öldürmaktan. Zekeriya, Yahya ve herkese Hazreti İsa'nı öldürmeye çaktılar Hazreti İsa'yı öldürmeye kalktılar, öldüremediler yönetici, o zaman da Roman yöneticisi hakimdir şeye, onu fışkırdılar onun vasıtasıyla öldürmeye kalktılar, öldürürdüler ama Allah onu kurtardı yanına aldı Hazreti İsa'yı demek ki bu Yahudiler katildiler Bugün de, de katlediyorlar insanlar. Buların yanında katletmek su içmaktır. Allah Teala onun için bunlara katilden ceza verdi. Katil nedir? Ondan dolayı Allah Teala dedi katil öyle bir kötü şey ki bir nefsi Allah yaratmış Allah öldürür. Sen buna haddi aşamazsın. Onun için katil öyle bir şeydir ki diyor, bir taneyi katleten ki insaniyeti öldürdün sen. Ama katil ne zaman ibadet olur? ha? Savaşta, cihatta ibadettir. Karşı tarafı öldürmesen sen günahkar olursun. Öldüreceksin düşmanını. Madem o seni İslamiyet'e engel oluyor, sana kılıncı kaldırdı, Müslüman olduktan dolayı onu öldüreceksin. Kisasta öldürmek nedir? İbadettir. Ama katil nerede? Boş yere öldürmek. Şer'i ölümlerin haricinde nedir? Boş yere insanı öldürmek nedir? Bir tane ne kadar sınırlansa, asabi olsa katletse bu onu affeder mi? O sinirlen affetmez. Allah indinde affetmez. Ne olur? O muhakkak cezasını çeker. Ama bir katil kafir olur mu? Hayır. Eğer o katli kifirden dolayı değilse nefsine uymuşsa Şafir değil. Böyü günah işledi. İşi kalmış. İstese affeder istese affetmez. Teslim olsa katil kisas alın sonundan Dişe diş göze göz. Hayata hayat. O kisas dedik biraz önce nedir? O kisas onun keffaresidir. Bu dünyada öldürürüz onu ama dua ederiz onu. Namazını da kılarız. Ha? Allah onu temiz olarak yanına çeker. Ebedi hayata kazan. Çünkü inanarak ibadet yaptı. Evet 37'ye geçelim. 37. Zina'nın haramlığı ve iffetli kalmanın vacipliği. Zina'nın haramına inanmak ve iffetli kalmaya inanıp bu iffetli kalmak kalma, müminlerin sıfatıdır. Buna inanmak nedir? Nedir? Vacip. İman şöbesi. İmanın şubesidir. İmanın şubesidir. ne yapar? Artırır. Zina nedir arkadaşlar? Zina Allah'ın hiç sevmediği bir ameldir. Allahu Teala insaniyeti yaratırken Hazret Adem'den babamızdan bugüne kadar, Rasulullah en son şeriata kadar zineyi haram kılmış bütün peygamberler. Neden haram kılmış zineyi? Çünkü nesil, soy, ne olur? Karışır. Soy karışsa ne olur? İnsanlar toplumsallık birbirinden kopar. Allahu Teala insanı toplumsal yaratmış. Toplumsal sevgi kur, ne birbirine e, yol atıyorsa allah Teala onları emretmiş. Ne birbirinden ayrıyorsa Çin şey, şeytanın yollarını allah Teala onları nehyetmiş. Zine nedir? Tam olarak şeytanın nedir tam olarak şeytanın yoludur. Şeytan zine teşvik eder. Zineye de teşvik etmek için şeytanın elinde en büyük malzeme var. Ne var? Nefis şehvel. Çok rahat bunu oynatabilir insanda. Onun için bir mumin zinenin haram olduğuna ne yapar? İnanır. Bazen insanın zina ayağına gelir. Öyle zina gelir ayağına ki hiçbir engel yoktur o zinayı yapmaya. Ne engel olur orada ona? Allah korkusu. Biliyorsunuz o üç tane muharebede Buharide geçtiği gibi üç tane muharebede arsı kalırlar. Yağmur onları kapatır. He, ola bir muharebeye girerler yağmurdan bir daş gelir, büyük bir daş muharanın kapısını kapatır. Bunlar ne yaparlar? Bu taşı gücleri yoktur. Üç tane bunu bugün de bir linç alması lazım o daş. 3 insanda linç gücü yoktur. Bunlar umutların çeseller, ama Allah'tan kesmezler. Diğerler, arkadaşlar, bizi Allah'tan başka buradan kurtaran olmaz. Ne yapalım? Diğerler gelin, biz Allah'a yar varalım. Ama normal olmak değil, çünkü biz normal bir durumda değiliz. Biz çok ciddi bir ölümle kalın meselesiyiz. En salih emellerimizden Allah'a ne yapalım? Dua edelim. Her birisi bir salih emel yapmış. Allah-u Teala'ya dua eder. Birine neyle dua eder? Amcamın kızı diğer, ben zengin idim. Amcamın kızı fakir idir. İhtiyacı vardır. Her zaman gelip benden yardım üstürüdü verirdim. Bir gün dedim yardım vermem sana. Bunun karşılığını istiyorum seninle. Olmaz olur olmaz olmaz. O da zor durumda kaldı. Mecbur kaldı. Tamam dedi. Şimdi ben geldim odalar, kapılar her yer çirikli. Kadın ne yapsın mecburdur. La ve la kuvve. Bu geldiğinde tam yanına geldi. Tam zina vücub olacak kadın dedi Allah'tan kork. He? Ha? Hakkıyla yani haram Allah'ın mührünü bozma Allah'ın. Allah'ın e, yani mühürünü açma. E, Allah'ın e, mührünü açma ve yani hakkıyla bu işi yani haram yoldan yapma. Orda diyor ben bu kadının sözü bende işledi Allah'tan kork derken ben ne yaptım? Hakkıyla Allah'tan korktum bu meseleler üzerinden kalktım diyor hemen. Allah rızası için kalktım. Bu öyle bir dar yerde, mugharada kalmış diyor bunu için bunlar Riyami'ye de yoktur. Arkadaşlarına bunu ne anlatıyor de Bunu demek ki halis Allah rızası için bunu yapmıştı. Bu sefer ne oluyor? Her birisi bir şey derken hakiki diyorlar. Dağın şey, taş brez geliyor. Üçüncü de taş. Allah'ın izniyle girer çıkarlar, kurtarırlar. Burada alimler tabi istinbat ediyorlar. Salih emelden ne yapmak? Allah'a yer varmak. Ya Rabbi biz diyeceğiz. Biz demeziz Resulullah hakkı için. Ne deriz? Resulullah'ı sevduğumuz. Sevduğumuz için Ya Rabbi bizi affet. Uyduğumuz için O'nun sünnetini affet. Çünkü hakkı için desek ne demektir? Yani sen bir tane törpül götürürsün. Haşa ve kefa. Bu kuldan Allah'ın arasında, Halık'ın arasında olmaz. Bu kuldan kulun arasında olur. Ben bir müdürün patronun yanına, amcamın oğlunun arkadaşıdır götürürüm onu yanına. İşte benim için törpül yapsın belki işimi götürür. Ama Rabbel Alemin haşa. Haşa kefa. O Haliktir. Allah-u Teala'ya salih amelden biz dua edeceğiz. Salih emel nedir? Resulullah'ın hakkı değil. Resulullah hakkı için de, diyeceksin Allah'a. Yani ne diyorsun? Ya sen Resulullah'ı e, itibarı var ise yanında, ya Rabbim onun itibarı khatı için beni affet. Hayır. Bu doğru bir dua değil. Tevessül değil. Doğru tevessül nedir? Ya Rabbi biz ben Resulullah'ı sevdirim için beni affet. Onun sünnetine uyduğum için beni affet. Onun yoluna tuttuğum için beni affet. Evet. İşte zina nedir? Zina budur arkadaşlar. Zina Allah'ın izni olmadan ne yapıyorsun? Bir kendine halal olmadan bir kadınla yani bir kadın kendine halal olmadan bir erkekten bir arada buluşması Bu zinadır. Bu tehlikelidir. Büyük günahtır. Ne zaman insanı dinden çıkartır ne dersin, bu halaldır, Helal. be, yani ben bu kadınla yatıyorum, bir mahsuru yoktur. Çünkü neden, bugün bu oluyor mu? Oluyor. Bak buranın arası çizmemiz lazım. Birçok, hatta musulman kardeşlerimiz bunu yapıyorlar. Maalesef şeytan o kadar işlemiş, kemike kadar dayanmış bıçağı. Ne diyorlar, ya biz kimiz anlaşıyoruz diyorlar zaten. Çi taraf razıdır Bu şeytanla oyunudur Hey, yani yen yani evleneceğiz zaten. Ondan sonra yüzde doksan Çünkü şeytan işlerin bozduktan sonra onları yaklaştırmaz. Bu günah üzerine kalsınlar. Onun için dikkat etmek lazım. Zina sadece de şeyden değil, kadınların tutsun zina olur. Gözünle zina yaparsın, kulağınla zina yaparsın, dilinle zina yaparsın. Zinanın çeşidi var. En şiddetlisi nedir? Fiili zinedir. Onun için zineden biz Allah'a sınırız. Her çeşidinde. Her çeşidinde. Bak gözüyle zina yapan o muarrazdır. Şeytana yani kapıyı araladı. Kulağıyla zina yapan şeytana kapıyı araladı. Bunlar nedir? Bunlar şeyin postasıdır. Fiili zineye düşmenin postasıdır. Yani de MSN'de zine yapıyorlar. Bugün de sağ olsun Facebook var şeyli yapıyorlar. Maalesef, bizim buradan bazılarımıza da sesleniyoruz. Hiçbir zaman gerçekten laubali olmak ister Facebook'ta olsun, ister Messenger'da olsun, ne de olsa olsun caiz değil. Hiçbir şekilde. Var konuşmak ihtiyaç gereğinde olsun. İhtiyaç gereği, Selamünaleyküm. aleyküm ne yapıyorsunuz, nasılsınız, ne var ne yok. Bu ne gerek var ya? Şeytanın tam kapısıdır. Onun için zinadan Mümin kendisini bunu inanarak kurması lazım. Sonra iffet nedir? Zinanın tersidir. İşte biz te, biz burada nasihat ettiğimiz, teşvik ettiğimiz nedir? İffete teşvik ediyoruz. Bu da imanın bir şöbesidir. Ben zineden kaçayım, kendimi iffet sahibi edeyim. Bu nedir? İmanın bir şöbesidir. Cerep çoktur ben Laubeli konuşuyor. Ne bir kadınla, ne bir kadın bir erkekle cerek çoktur. İhtiyaç gereği ihtiyaç gereğinden fazla hiçbir zaman yoktur gerek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kaynisiyden bile ne demiş? Hemu'l-mûd Demiş kaynisi ölümdür bile. Yani kendi kaynisiyle lavabeli olmaması lazım. Bir kadın kendi kayınbraderiyle kayınbrader mi diyorlar? Kayınbraderiyle lavabeli olmaması lazım. Bu kadar hassas. Ya bir ne kayınbraderi şimdi bize ne diyorlar? Kayınbrader kardeştir ya ne olur ki? E tabi şeytan mı diyor. Resulullah ne diyor? Kayınbrader ölümdür diyor. Çünkü kadın bir sokaktan yabancı gerçekle konuşamaz ama kayınbraderiyle ne olur? İşte bu benim kardeşim laubali olur. Ondan sonra ne olur? Şeytan. Şeytanın neyi var? Resulullah sallallahu diyor adımları var. Adımlarından dikkat edin. Şeytanın adımlarından ne yapın? Dikkat edin ya onun için biz dikkat etmemiz lazım evet buna inanmak bu dikkat, iffet hassas olmak nedir? imanın şübesindendir biz bunu yaşamamız lazım güncel hayatımızda yaşayıp yükseltmemiz lazım bunu laubali olmamamız lazım bugün de ben maalesef görüyorum bizim kardeşlerde, de da bu konuda laubalidler buradan onları Allah korkusuna davet ediyorum. laubali olmamak lazım Kadın giyiminde lavabali olmamak lazım. Hareketinde lavabali olmamak lazım. Konuşmasında lavabali olmamak lazım. Kadının sesi avret mi? Hatta alimlerin birçok avret diyorlar. Ama racih olan avret değil. Ama sınır koymuşlar. Zaruret için konuşur kadın. Gayri zaruret için avrettir. Zaruret için avret değil. Konuşursun. Dükkana gidip bir şey alabilirsin. Telefonda bir Deneyden konuşuyor. Ama zaruret kader iyice. Biraz laubali oldun. Lehen yaptın sözünde. Yani böyle biraz e, kıvırdın. E, sözünü biraz böyle e, incelttin kadınlar. Ne oldu bu? Allah kursun zineye girer bu. Onun için Resulullah öyle özellikle kadınlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, cehennemi gördüm. İsra gününde Miraç'ta. Cehennemin içini gördüm. En çok içinde kadınlardır. Neden? İşte kadınlar hissidiler, zannederler her şeyi laubale alırlar işte neye düşerler? Babale düşerler. Bir de kadın kendinde olmadığını anlamaz. Erkek, kadının her şeyinden namalanır. Her şeyinden faydalanır. Şeytan da bunu ne yapar? Silah olarak kullanır. Ama kadın erkeğe göre öyle değil. Kadın erkek gibi hassas değil cinsel meselede. Yani erçeğe bala baksa da her şey değil şehvet geçsin. Ama erçeğe kadının gölgesinden bile nemalanır. Kadınlar bunu anlamaz tabi. Anlamadığı için ne olur? Laubeli konuşurlar. Bu sefer ister bilerek, ister bilmeyerek ne olur? günaha düşürürler. Onun için cenneti dolduruyorlar. Cennet. Cehennem. <gülüyor> Ekter ehlin nar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. En nisa. Nisa en çok kadınlar en çok ateş ehlidir. Neden? İşte böyle. Ama kim gider cennete? Hangi kadın? Analarımızı Resulullah'ın hanımlarını müminlerin anasını örnek alanlar. Ve onun izlerinde gidenler. İşte bu çok önemli meseledir. Bu zina zinanın de teferruatı var. Hepsinden Allah bizi ve bütün Müslümanları kurusun. Evet. 38. Haram mala el sürmemek. O kadar mı? Evet, haram, haram mal. Haram nedir? Kendi hakkın olmayan maldır. Yen yani şer'i hakkı olmayan bir maldır. Bu nedir? Kendi hakkın olmayan mal haramdır. Ona üstlensen, üzerine geçsen ne olur? Üzerine geçsen o malın nedir? Onu kendine harçlesen ne olur? Bu caiz değil. Haram malın yolları çok tür. Haram var neyle kazanılır? Hileyle kazanılır, yalanla kazanılır, ha, hırsızlıktan kazanılır, vasayla. Bu türlü meselelerde harama el uzatmak nedir? Allah'ın sınırlarını aşmaktır. Allahu Teala ne diyor? Emekinle, Allah'ın teriyle kazanacaksın karşılığını yiyeceksin. Hazret Adam babamız cennetten çıkarken cennette her şey koşuyordur Hazret Adam her şey yemek hazırıydı çıktı cennetten indi yere yemek yok bir şey yok ne yapalım ya Cibril dedi Cibril dedi öyledir bak bu sene tohumları getirdim bir sığır da geldi yeri kazacaksın işte bunu ekeceksin Hazret Adam başları terlemeye yorulmaya hey Hazret Cibril dedi öyledir adam dedi yolda her şeyi kendi emeğinle Allah'ın teriyle halallayacaksın Ögünle bugüne bu sünnettir. Adem oğlu da bu hayatta ağzına koyduğu yemek kendi elin emeğiyle olur. Haram maldan uzak halal mal. Allah Teala işleyen eli sever. Çalışkan eli sever. Bir gün bir e, Arabi gelir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salam verir. Resulullah onu görürken elini uzatır. Resulullah elini uzatır Arabiye. Arabi bir tereddüt geçirir, istemez elini verirsin. Resulullah durar. Yani niye böyle yaptın? Millet temenni ediyor Resulullah şey yapsın. Ya Resulullah diye elim tifşim ben diyor. Elim o kadar iridir. ha Senin eline aziyet verir diye. Resulullah elini tutar elini öper elini. Diğer bu eli Allah ve Resulü sever bu eli. Çalışkan eli Allah ve Resulü sever. Allah emretmiş her şey kendi alnının teriyle ne yapsın? Kazansın. Ondan dolayı bunun tersi nedir? Haramdır. Haram mal çok tehlikeli bir şeydir arkadaşlar. İnsan karnına bir damla haram koydu ne olur? Onun izi 70 gün istiğfar etsem belki atamazsın onu. Dikkat edeceksin. Çoluk çocuğuna, kendi kanına haram sokmayacaksın. Her zaman neyden? Halaldan alacaksın. Az olsun diyeceksin ama Allah ona bereket çalar. Çok titiz olacaksın. O kadar titiz olacaksın ki seni bile bir artı bir çi yapar, seni bile etkiliyor o titizlik kazandığında. Titiz olacaksın. Haram meselesinde. Bak biliyorsunuz meşhur İmam Abu Hanife'nin anası bir bostanın yanından geçmiş hamile olarken Abu Hanife. Çok acıymış bir elma kupartmış yemiş. Ne olmuş? Ondan sonra gelmiş ya bu elmayı ben nasıl yedim demiş kendini muhasebe etmiş. Sonra gitmiş o adamı bulmuş halallık istemiş. İşte böyle ananın çimi doğar böyle Abu Hanife'si de olur böyle çocuk olur. Bu nedir? Titizliktir. Halbuki fıkhan alimler diyorlar ki bir bostana girdin senin için caizdir. Orada sahibi olmadan karnı dolu yiyebilirsin ye, ye, o miyavede. O ağacın zekatıdır. O adamsın. Girdin bostana karnı dolu abes yapmadan ha. Cebine bir tene koysan haramdır. Ama karnını ne kadar yiyebilsen ye, ye. Tık tıkıldan doldurabilirsin karnını. Şey de gelip bostan sahibi de gelse sevinmesi lazım.